Açık radyoda ağırlama sıralaması bakımından öyle denk gelmiş oldu. Seninle bu seriyi tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta Sağ İstiyon sanatçı olmayan katılımcısı yani yazar ve programcı Murat Alat'la zaten sanatçılarla da hep beraber gideceğimiz bir nevi inziva niteliğindeki e, köyden bir ses kaydı yapıp paylaşacağım. Onu da buradan duyurmuş olayım. Ama açık radyodaki Harçtan Sanat programının e, son kayıtlarına bakarsanız Mayıs ayı sonundan beri e, sağ stüdyoda çalışmalarını devam ettiren Ocak-Eylül dönemi katılımcı sanatçılarını ağırlıyorum. Hariciden sanatın e, program Çerçevesinde onların ağırlıklı olarak uluslararası bağlantılarla geliştirmekte oldukları, biraz hariçte geliştirmekte oldukları programlarına, projelerine bakarken aynı zamanda Sağ Stüdyo adlı sanatçılara ve küratörlere araştırma, etkileşim, üretim, sergileme olanakları sunmaya çalışan programla ilgili deneyimlerini de bize aktarmalarını rica ediyorum. Ee, şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Şimdi Bengü e, kendini çok uzun uzadıya belki tanıtmak istemez. Ben içtiyse biyokulik e, bilgisini sizinle paylaşayım. Almanya'da e, doğmuş bir sanatçı. Eğitimi de e, Türkiye ile yurt dışı arasında diyebiliriz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sahne ve kostüm tasarımının ardından Pohşule Der Bildenden Künste, Zarda, e, oradaki sanat akademisinde yeni artistik medya e, eğitimi alıyor. Bilinçli ve bilinçaltı deneyimlerinden beslenerek içinde yaşadığımız çevrenin sosyoekonomik, politik sistemlerini, bunlarla ilgili mekanizmaları sorgulamaya anlamlandırmaya çalışan bir yapısı var. Birazdan zaten geliştirmekte olduğu, araştırmakta olduğu konuları anlattığı zaman daha net bu ortaya çıkar. çıkar. Ve eğitiminin de etkisiyle, onun da katkısıyla üretimlerini genelde enstelasyon, hareketli görüntü, iki ya da üç boyutlu animasyon, performans... Ee, ve bunların içinde de ses ve deseni e, barındıran farklı medyada görüyoruz. Ben gi böyle bir e, yerden başlamak. İstedim. Senin tabii ki pratinle ilgili anlatacağın çok daha derinlikli şeyler olacaktır ama onu program akışı içinde de yer verebiliriz. Son dönemde e, Octopus adlı, hakikaten adından da anlaşılacağı üzere ahtapot gibi e, bacakları dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan, farklı ölçeklerdeki sanat kurumlarını, sahanın da içinde olduğu ama sanat akademilerinde yer aldığı, farklı ölçekte sanat kurumlarını dünyanın dört bir tarafından e, programa ve programın müfredatına katkıda bulunmaya çalışan benim de dahil olduğum küratörlerin olduğu Başak Şenova'nın Girişimiyle bunun aslında genel çerçevesini yönetmesiyle, tasarlamasıyla bir programın katılımcılarındansın. Dünyanın dört bir tarafından farklı kuşaklardan, farklı arka planlardan gelen sanatçılarla birlikte Nisan ayından beri bu derslere, programlara katılıyorsun. Ben böyle bir genel çerçevesini çizmek istedim ama Oktopus programı biraz da senden dinlemek istiyorum ve senin deneyimini orada anlamak istiyorum. Evet, dediğim gibi işte Nisan başından beri bu programın içindeyim. Ee, gerçekten de farklı coğrafyalar deyince e, İskandinavya'dan başlayıp e, Orta Doğu'ya uzanan, Güney Afrika'ya uzanan e, bir e, kürenin üzerinde böyle gerçekten ahtı gibi yayılmış 10 kişiyiz e, bu programa katılan biraz aslında şeyden bahsedebilirim hani ne gibi kurumlar var hani bu ilginç olabilir örneğin Tunus'ta Kamel Lazar Foundation, Viyana'da Angivante yani University of Applied Arts var İsveç'te Konstfack var, Index diye başka bir sergi kurumu var. Güney Amerika, Güney Afrika'da The Center for the Less Good Idea ve Filistin'de üç ayrı kurumun da olduğu, bunun içinde Kalil Sakakini Cultural Center. Bir Site University e, ve de The Palestinian Museum var ve de e, İstanbul'dan da Türkiye'den de saha katılıyor. Yani e, programa katılmadan önce tabii ki çok heyecanlandım çünkü e, yani genelde hep kendi e, coğrafyamızda kalıyoruz. Tabii ki yurt dışı sergilerine gidiyoruz pandemi öncesinden bahsediyorum. E, ama genelde hep sanırım aynı coğrafyalarda hareket ediyoruz. Yani Avrupa'da hareket ediyoruz. Diye öyle bir e, his içerisindeyim yani genelde işte Almanya, Hollanda, İngiltere yani hep bir şekilde Avrupa'da kalıyormuşuz gibi veya en fazla Orta Doğu'ya gidebiliyoruz gibi. O yani yüzden o açıdan çok ilginç e, şeyler, e, katılımcılar da e, bu coğrafyalardan Farklı yaş grupları, farklı etnik kökenlerden Özellikle dikkatimi çeken, benim için de çok ilginç olan Kendimi de aslında her zaman yalnız hissettiğim Ama bu yalnızlığı da yeni keşfettim Sağdaki projede keşfettim Yani böyle bir yalnızlığımın olduğunu Bir çift kültürlülük, üç kültürlülük olma hali Yani farklı coğrafyalarda büyümenin getirdiği Bir üçüncü durum, üçüncü kimlik hali diyeyim yani hani ne o kimlikten ne bu kimlikten olmak ama böyle bir karışık kimlik içinde yaşıyor olmak. Katılımcılardan bazıları da böyle. Yani biraz böyle kardeşlerimi de buldum gibi hissediyorum yani biraz da böyle duygusal yaklaşmayı seviyorum zaten ilişkilerime de. Ee, o çok güzel oldu. Ne yapıyoruz Octopus projesinde? Yani aslında araştırma e, e, araştırma based bir e, program. E, yani bir şekilde işlerin araştırma safhasındayız ama tabii ki herkesin çalışmak istediği bir tema veya zaten sanatı gereği ilgilendiği tema, temalar var. Evet. Onun üzerinden e, okumalar yapıyoruz. İşte e, bazı kuratörler, akademisyenler bize gerçekten çok güzel dersler veriyorlar. İşte okumalar yapıyoruz, üzerinden tartışıyoruz. E tabii kurumlar bu kadar farklı ve ilgi alanları da çok farklı olduğu için, yani teknolojiden tutun işte ekolojiye kadar kimlik kimlikten daha proses beş çalışmaya kadar bir sürü farklı yaklaşım ve konu var dolayısıyla da asla normalde ilgilenmediğin konularla da karşılaşmak ilginç geldi iyi geldi aslında haftada bir kere uzun bir ders yapıyoruz ikinci bir kez de birebir bir kuratorle kurumlar için içeriklerinden bir kuratorle buluşup birebir projemizi konuşuyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Özellikle o birebir görüşmelerden çok hoşlanıyorum. Şey de ilginç oluyor. Yani bu güzel tarafı benim için çok zor olan bir tarafı var. Bu kadar farklı bakış açılarının benim yaptığım projeye bakması, konuşması... Ee, ve bambaşka yerlerden yakalaması, ister istemez herkes kendi pratiğinin, kendi biyografisinin, kendi ilgi alanının açısından bakıyor. O biraz kafamı karıştırdı. yani <gülüyor> çünkü, araştırma aşamasında olduğum için özellikle de değil mi? Evet özellikle. Bir de o prosesi, yani o süreci ben e, genelde yalnız yaşayan biriyim. Böyle kendi pandora kutusunun içinde yüzen, yüzen biriyim. Şimdi o Pandora'nın kutusunu açmak durumunda kaldım. Artıları var, zorlukları var. Yani ben de bunu bir deneyim olarak görüyorum. Yani bir tür kendi içimi açma performansı diyeyim. Yani o onu da bir sanat üretimi olarak görmeye başladım. Yani daha pozitif bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bir de şey güzel yani uzun bir program. Yani dolayısıyla hemen bir sonuç ortaya koymak gerekmiyor dediğin gibi bir araştırma temelli de olduğu için bu program 2022 hazirana kadar sürecek. Yani oldukça da uzun. bu esnada da sadece bu eğitimlerle veya işte görüşmelerle, fikir alışverişleriyle kalmayacak. Eğer paneli izin verirse gezilerimiz de başlayacak. Yani bu kurumlardan hepsine olmasa da birkaçına gidip ziyaret etmek, oralarda grup sergileri yapmak, üçlü dörtlü gruplar halinde veya daha büyük veya daha küçük gruplar halinde. O tabii beni heyecanlandırıyor çünkü hiç gitmediğim yerler var ve özellikle de konuşmanın başında belirttiğim gibi Avrupa'da gezmekten çok sıkıldım. Mina <gülüyor> <gülüyor> özellikle Almanya'da büyüdüğüm için yani o kültürleri de çok iyi tanıyor. Özümsemiş olduğum için çok öğrenebileceğim bir şey varmış gibi hissetmiyorum iletişimler açısından da. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle Filistin'e gitmek, Güney Afrika'ya gitmek mümkün olursa. İskandinav kültürleri her zaman ilgimi çekti. Orada da acayip başka bir şamanik kültür var. Bizim bilmediğimiz, hani çok medeni gördüğümüz, medeni ülkeler dediğimiz ülkelerde aslında çok farklı E, girilebilecek e, gelenekler de var. Onlar ilgimi çekiyor. Peki şunu sorayım. Her, her ne kadar çok e, süreç Oldukça da uzun sürece yayılmış, oldukça deneysel araştırma temelli senin de dediğin gibi etkileşimi çok organik biçimde kurumlar, küratörler, sanatçılar, misafir hocalar, coğrafyalar arasında yaratmaya çalışan, o ahtapot gibi yine kollarını her tarafa uzatmaya çalışan bir bakış açısı olmakla birlikte somut çıktılar da hedefliyor çok sürece yayılacak şimdi. Evet. <gülüyor> Bunun en temeli belki işte Başak Şenova'nın Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi'ndeki misafir hoca pozisyonuyla vermekte olduğu iki dönemlik bir ders. Bazı sanatçı katılımcılar bayağı sanki lisans sonrası bir eğitimmiş gibi onun o dersi tamamlayıp onun kredisini de alıyorlar. Bütün sanatçı <gülüyor> için de değil elbette ama hani gerçekten yürütülen. Başka sanat akademileriyle ya da akademi olmayan öğrenme, araştırma kurumları ile, işte sağ stüdyo gibi biraz önce bahsettiğim Filistin mücrisi ya da Güney Afrika'daki son derece deneysel bir sanatçı inisiyatifiyle bir ürünlerinden öğrenmeye çalışan bir program var her ne kadar işte Nisan 2021'den ta 2022 yazına ve belki ortaya çıkartacak kapsamlı bir yayın olacak, onunla beraber daha da ötesine uzanacak bir süreç söz konusuysa da senin de gündeme getirdiğin gibi yer yer farklı yerlerde, bütün bu ahtapotun bacağının uzandığı sergiler sunumlar, paylaşımlar, bir takım çıktılar olacak. Bunun da ilk yine şimdi belki buradan duyurmak yerinde olur diye tam hariçten sanatın tarihini <gülüyor> biraz ona göre ayarlamış olduk. Bütün bu ahtapotun belki de kafasını en temelinin ortaya çıktığı Viyana'da başlarken görüyoruz. Oradaki evet. Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi'nin her yaz düzenlediği çok kapsamlı mültidisipliner bir festival var. Evet. Ee, geçtiğimiz yaz bu yapılamamıştı ya da ölçeği çok değişerek yapılmıştı ama bu yaz yapılabiliyor ve siz daha biraz ayağınızın tozuyla neredeyse diyebilirim çünkü Nisan'dan beri programdasınız. Evet. Evet. Çok, çok güzel tozlu. aşamaları kafa, kafa karışabileceği aşamalarındasınız ne güzel. <gülüyor> o her yerden gelen ge geri bildirimler, fikirler, gidilebilecek pek çok yön, yol, referans vesaire içinde ama e, akademinin içinde de play adlı belki işte bu daha kavramlarla oynamanın bu araştırmanın oyuncu e, tarafını da ön plana çıkartacak şekilde Başak Şenova'nın e, ön ayak olduğu bir e, sergi de var. Serginin adı Play. Ben burada detaylarını şöyle gireyim. E, Oktopus programının sunduğu ilk sergi gösterim programı kütüphane projesi e, ve sonrasında da yayına, yayına dönüşecek o sürecin ilk başlangıcı ve çevrim içi bir kamusal program diyor. Festivalin orijinal adı da Angevanita Festival e, ve başlangıcı <gülüyor> tartıştığım gibi add play Ee, katılımcılar arasında sen de varsın hızlıca sayıyorum Alina Range, Büşra Bushra Taboubi Tunus'tan, Els van Hoeter, Ferilla Dubeni Zuri, Yannis Noyman, Julia Stern, Kim Reynolds, Marit Musonen, Marva Manai, Nomdimo Lavsi Minimaska. Ben de geçen hafta onunla buluştum bu e, küratör sanatçı buluşmaları kapsamında. Nora Abet, Sofia Friftis İsveç'ten, Sofia Bella Hasti, Ee, Yunus Ben Silliman e, ve e, geçtiğimiz dönemlerden yine Institute of Art Science and Art Education of University of Applied Arts'tan katılacak başka isimler e, de var. Çünkü programın, bu programın Bir önceki pilot aşamasından da e, katılımcılar söz konusu. Burada tabii sizin e, Octopus programı kapsamında ta önümüzdeki yaza kadar hayata geçireceğiniz projenin tamamlanması bekleniyor. Olamaz ama başka türlü katılımlarınız söz konusu. Sen neyle katılıyorsun? Belki biraz ondan bahsedebilirsin. Evet, yani bu e, ilk etkinliğimizde, ilk sergimizde e, Başak Şenem'in küratörlüğünde olan bu sergide e, eski bir işimle katılıyorum. Bir video performansımla. E, i̇şin adı Yeni Bir Beden İçin Eskiz. E, İngilizce başlığı da Sketch for a New Body as a Performance. Ee, burada e, bu video işinde bir örümcekle karşı karşıyayız ama bir beden var e, bir şekilde e, bir sandalyeye dönüşmeye çalışıyor ama dönüşemiyor. Yani böyle bir e, doğ, doğ, doğal olanla hani hayvan olanla e, insan yapısı olan bir sandalye e, arasında gidip gelen e, ve de işte yeni bir form oluşturmaya çalışan. Ee, aslında böyle anlatınca çok e, şey gibi somutmuş gibi görü, e, kulağa gelse de oldukça soyut bir performans, e, beden üzerine hareket üzerine e, bir iş. E, dediğim gibi burada hani ana şey hakikaten de dönüşmek zorunda olduğumuz yani artık doğadan kopalı çok oldu. Ama bir türlü de e, tam da kopamıyoruz. Böyle arada e, bir şekilde aslında yeni bir kimlik, yeni bir e, insan olma haline keşfetmeye yöneldik bir eskiz. Evet yani eskiz sonucunda bir sonuç ala, alamıyoruz henüz yani diye düşünüyorum. E, bu... Ee, şey konusunda yapılacak küçük sergiler konusunda hı hı. evet bu ilki birçok küçük sergi yapılacak dediğim gibi ee, bazen de şey olabilecek yani hani bir ana projemiz var çalıştığımız bu iki seneye yayılan ama e, arada da e, ikili işbirlikleri, üçlü işbirlikleri veya yine e, tek başına yapabileceğimiz e, hızlı projelerde yapmak söz konusu olacak yani hani çünkü konuşmalar esnasında kristalize olan e, bir takım temaları oluyor e, gideceğimiz bulunacağımız serginin olacağı yere göre e, ilkimizi çeken bir şeyler oluyor e, bunlar da aslında son derece spontane senin dediğin gibi organik gelişen e, şeye de e, improvizasyona da oldukça açık bana göre ve bence bu çok heyecan verici hızlı E, sergilerde olacak diye tahmin ediyorum. Buradan tarihini de o zaman belirtelim. 29. <gülüyor> Haziran'da e, başlıyor. 2 Temmuz'a kadar Viyana'da yaşayanlar ya da yolunu pandemiye rağmen Viyana'ya düşürebilecek olanlar Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi'ndeki oldukça geniş ölçekli bir seminer odasında bu play sergisini e, gezebilirler, görebilirler ve The Octopus Program E, olarak google'ladığınız zaman ya da yine akademinin web sitesine girdiğiniz zaman ortaya komuş bir e, çevrim içi yayın da var bu sergiyle ilgili. Ona da bakabilirler diyelim. Şimdi en önemli konuyu sonuna bırakmış olduk. Senin bütün bu uzun süreçte Yani evet. önümüzdeki yaza kadar ama öncesinde de Eylül ayında Saha Stüdyo'da bir açık e, atölye yapacağız. Yani orada da ilk çıktıları e, sergilenecek diyebilirim. Ocak ayından beri de Saha Stüdyo bünyesinde geliştirmekte olduğun, araştırmakta olduğun projen nedir, neye odaklanıyorsun? Henüz Eylül'e kadar biraz vaktim var elbette ve Octopus programdaki sürecin onun üzerine eklenmeyecek biçimde daha da e, ötesine uzanıyor. Ama biraz evet. ondan bahsedebilir misin bize? Evet, yani e, pandemi döneminde aslında e, çok kıs, yani kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum çünkü aslında kısa ve öz anlatması çok zor bir <gülüyor> projeye. Çünkü e, son 40 küsur yılımı ele alıyor. E, dolayısıyla çok fazla malzeme var. E, yani kişisel malzemelerime e, girdim pandemi. E, döneminde. Yani bu ne demek? İşte fiziki malzemeler, kulilerin içinde biriken şeyler, annemin topladığı malzemeler yani bunun içinde işte 3 yaşındaki saçımdan tutun işte e, oyuncak tavşanım e, işte defterlerim 85'ten beri tuttuğum defterlerim 2010'dan beri tuttuğum rüya günlüklerim, e, bir takım bürokratik evraklar e, vesaire yani e, gerçekten şey bir liste yapmam gerekiyor yani bir listem var e, aslında projeyi uzun anlatırken o listeden okumam gerekir çünkü aklımda da tutamıyorum artık yani e, Ve e, bu malzemeyle ilgileniş şeklim tamamen çağrışımsal. E, bunun yanı sıra e, video ve e, enstelasyon ve performansla ilgili eğitime başladığımda e, yaptığım denemeler var, video kayıtları var. Hiçbir zaman ortaya çıkarmadığım, yapıp kenara koydum, tamam bunu sergilemek istemiyorum dediğimde bir video arşivi var. Küçüklükten kalan, işte benim Almanya'dan buraya gelişimi anlatan bir VHS görüntü kaydı var. Yani hakikaten bir insan bir yaşa kadar hayatında neler topluyor diye de yani insan şaşkınlığa düşüyor. Yani gerçekten de bütün bu malzemeleri birbirine çağrışımsal bir şekilde bağlamak, bunu bir ensilasyon haline getirmek, Birbirleriyle ama bağlantılarını kurarak e, her ne kadar yani çok fragmanlı bir yapımız varsa da insan olarak hem zaman var zaman faktörü var coğrafya faktörü var göç var çocukluk travmaları var bu projenin içinde. Bunları şu şekilde çalışmayı düşünüyorum. Yani her konu için, her tema için, her episod için de ayrı bir medya seçtim. Birisi 3D animasyon olacak, diğeri performans olacak. Yani aslında şu anda malzemeyi organize etmekle meşgulüm. Ve tabii ki şunu fark ettim ki Eylül'deki, sağdaki sergimiz için, sunumumuz için... Böyle bir malzemenin e, çalışması bitmeyecektir. Yani bunu gerçekçi olarak gördüm. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bunun içerisinden şu anda kristalize olan bir göç teması, yani bir yere ait ol, ol, olmama, olamama hani e, kristalize oldu. Bir yandan da ikinci konu çocukluk travmaları. Yani bu ikisinden biri üzerine yoğunlaşıp, e, onu bir tek iş olarak üretmek üzerine. Ee, odaklanıyorum şu anda. Böylelikle projenin bir parçasını bitirmiş olmak gibi e, sanırım davranacağım. Ee, bir yandan da şey de var. Ee, şunu da söylemem lazım. Bu kadar kişisel malzemeyle uğraşmak, kendinle uğraşmak gerçekten kolay değil. Ee, duygusal olarak. Ee, bir yandan da şey yapasım da var. Tamam sen hani bütün bu input'u aldın. ...hani yüzleştin gerçekten bir anlamda. Ee, bu etkileri aldın. Şimdi bunları kocaman bir koliye topla, kenara koy. Sen de bırakan bıraktığı etki üzerine soyut bir iş yap. Yani bu yeni gelişti, bu gelişeli bir hafta oluyor. Yani bu yola da gidebilirim. Ama zaten bence sağ da güzel olan şey veya oktapusta da öyle. Ve benim de aslında hep çok ihtiyacımı duyduğum şey... Hani bir proje sunalım ve onu gerçekleştirelimden ziyade hakikaten bir akışta bırakmak, e, çağrışımsal çalışabilmek, e, yol bulmaya çalışmak. Yani bütün o kırılganlığıyla o e, şeyi yaşamak, üretim sürecini yaşamak. Çünkü eninde sonunda hep bir şey yapıyoruz yani bir şey yapmamak gibi bir, e, bir duruma gelmiyoruz. Yani i̇lla bir şey yapıyoruz çünkü başka bir şey yapmıyoruz şeklinde. Böyle olacak sanırım. Son olarak da belki kalan birkaç dakikamızda şunu sorabilirim. Bütün bunlar olurken tıpkı Viyana'daki bu küçük ön play sergilemesi evet. gibi Sağ Stüdyo'da da geçtiğimiz hafta ilk kez uzun süredir kapalı devre orada çalışıyordunuz diğer sanatçılarla. Evet. Bir etkileşim, arada gelen gidenlerle bir etkileşim söz konusu olsa da ilk kez 5 gün boyunca Sağ Stüdyo isteyen herkese randevulu olarak kapısını Açmış oldu. Dolayısıyla açık atölye günleri gibi bir e, süreç e, yaşadık. Biraz kondisyonumuzu da kaybetmişiz. E, çok güzel evet. insanlarla sosyal <gülüyor> edilmesi anlamında. Ve de tabii ki e, pandemi koşullarının gerektirdiği bütün önlemleri de takip etmeye çalışarak. Ama o nasıl bir deneyimdi? De orada yine Oktopus'ta e, gündeme getirdiği gibi çok farklı, her kafadan bir ses çıkabilecek biçimde. Farklı farklı eminim sana geri dönüşler olmuştur. Üstelik insanlar... Senin atölyenin içine girebildiler. Senin orada haşır neşir olduğun çok da kişisel e, nitelikle senin projenin e, içeriği gereği bazı malzemeyle karşılaşmış oldular. O sana nasıl hissettirdi? E, yani e, aslında çok şey, e, biraz cesaret isteyen bir şey. O kadar kendini açmak. Yani bir de özellikle proje bu kadar kişisel olunca... Bir an şey, açık yani saha günleri öncesinde şey diye de düşündüm ne yapıyorum ben <gülüyor> ama bir yandan da iyi geldi yani şu anlamda iyi geldi yani genelde tabii ki hayatta hep kötü şeyler yaşamıyoruz çok güzel şeyler de yaşıyoruz ama genelde yani orada uğraştığım şey çok sevimli de değil diye düşünüyorum yani hani ya da kolay E, hazmedilebilecek benim için şeyler de değil ama bir yandan da şey diye düşünüyorum yani kol, genelde kol kırılıyor yer içinde kalıyor ya hani o kırık kolu e, ortaya koymak şuna neden oluyor bunu yapmak kırık kolu ortaya koyduğun zaman e, karşındaki de kırık kolunu o güzel gömleğin içinden e, ütülü gömleğin içinden çıkarıyor ve bu çok güzel bir şey Yani e, bazı e, ziyaretçilerle duygusal anlar yaşadık gerçekten. Yani bir de şey e, bazı ziyaretçilerle başka bir konu üzerine odaklandık. Mesela rüyalarla çok ilgilenen e, insanlar oldu. Kendi rüyalarını da anlattılar. Yani aslında bir diyaloğa bir şeye bir sohbete dönüşüyor. Yani diyalog da yine böyle hani ikili bir şeymiş gibi ama sohbet daha böyle ya, ya, yayabildiğim bir şey. Ee, diğer yandan e, bu evet kimlik meselesi üzerinden birkaç kişiyle gerçekten çok kafa açıcı sohbetlerim oldu. Yani ben biraz şey noktasına da geldim bu konuşmalardan sonra kimlik üzerine. Hani kimlik evet baskılanan bir şey olduğu zaman tabii ki de onu tutmak istiyorsun yani. Çünkü elinden almaya çalışıyorlar onu. Ama bir yandan da şeyi de fark ediyorum yani hani kimlik aynı zamanda... Sınırlandırıcı bir şey mi acaba diye yani bunun üzerine birkaç kişiyle konuştum yani evet e, yani illaki sana da biraz da yapışan bir şey hani ondan kurtulur kurtulabilseydik sadece insan olabilseydik ne kadar güzel olurdu üzerine de konuştuk. Onun dışında başka ben ne diyebilirim? Galiba bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Tamam. Başka <gülüyor> bir yere daha geçerken burada sonlandırmış tamam. olayım. Çok teşekkür ederim tamam. sana. Ben ee, teşekkür ederim e, Çelenk. İyi ben Bengü oldun. Bengü Karaduman tamam. <gülüyor> konuğumdu. İsmini başta e, duymayanlar için hatırlatmış olayım. Bengü Kara Duman sanatçı. Bugün Hariçten Sanatlı Açık Radyo'da konuğumdu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum hepinize. Hoşçakalın. Hariçten Sanat. Gezegenden cultuur, Sanat Haberleri Houders okay. the... van de film. Houders van de film. Houders van de film. Houders van de film. de de